alo başladık. başladık evet. Selam gençler. <gülüyor> Selamlar arkadaşlar. Ee, uy, uy, uy. Niye böyle garip sesler çıkartıyorsun? Öyle temiz istiyor. Allah Allah. Zaten gözüm bok götürüyor. Evet. Dünyayı bulanık görüyormuşum, Haberim yokmuş. Şimdi bu geek bakışında. Geek bakışında ee, ne yapacağımıza karar veriyoruz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet. Gravitimi incelesek, gravitinin Nuriye dürengi... çıktı biliyorsunuz. Evet, geçtiğimiz haftalarda, geçtiğimiz haftalarda. Haftadan şeyden önce çıktı. Abi. Neyden önce? Oscar törenlerinde. Ha. Oscar törenlerinde de işte en iyi ödül, en iyi grafik, en iyisi bilmem ne, gidi dalda da Oscar, Oscar aldı. Oscar aldı. Ee, tabii ben en her en ne kadar aldı. Evet. Her ne kadar Sandra Bullock'u sevmesem de ve bu filmde de başarısız olduğunu düşünsem de diğer yönleriyle gayet güzel filmi. Evet. Ya ben tabii çok böyle... iyi bir filmdi. İyi bir film Yani teknik anlamda çok iyi bir film Evet yani. teknik anlamda bayağı iyi ve yani o teknik anlamda o iyiliğin altından da kalkabilmiş. Yani hani şey olarak tabii evet e, hani çok bariz ve hani göze sokulan metaforlar bilmem neler falan filan. Evet, vardı. metaforlar üzerine hikaye, gitmişler. hani çok böyle abartı güzel bir kelimiydi e, tartışılır. Yani kimisi için iyi olabilir, kimisi için iyi olmayabilir. Yani çünkü daha da şöyle bir şey var. Metaforlar üzerinden gittiği için e, biliyorsun böyle metafor dolu filmlerde bazı için çok fazla anlamlar. E, yani kendisini bazı seyirci bu tarz filmlerde kendini çok böyle bağdaştırabiliyor. Kendinden şeyler görüyor. Mesela öyle bir dönemden geçiyor olabiliyor. Hı. Değişim döneminden, yeniden doğuş döneminden geçiyor ne? olabiliyor. O zaman mesela çok fazla böyle kendini bu kadar karakterle bağlaştırabiliyor. Ortamla, hikayeyle, metaforlarla bağlaştırabiliyor. O tarz bir dönemden geçiyorsanız çok böyle seni yani aşırı beğenmiş olabilirsiniz. Ben metaforları e, sığ ve ha. göze sokulu Ama işte, e, evet. ve şey, parmakla... Hmm. E, ama şu Risto gibi bir adamsınız. <gülüyor> Ondan sonra bu ne ya bu çok saçma. Bu böyle Kepçe, olur mu? Kepçeyle metafor yedirmeye çalışmışlar. Ondan sonra işte yok bu, bu mantıksız. Bu bilmem ne falan. Bu kadar böyle mantık adamıysanız. O zaman böyle saçmalık mı olur, Uzaydasın bilmem ne bık bık bir ton. <gülüyor> Neyse o değildi. Yani ben zaten hadi en iyi filmi geçtim. Yani aday olduğu bütün teknik dallarda almasını istiyordum zaten Gravity'nin ki de Aa, aldı. Hak etmiş işte. Hak etmiş. Bu arada e, bu e, DVD e, DVD versiyonunda var mı bu kadar ek? Zannetmiyorum. Zannetmiyorum ama Blu-ray Blu versiyonunda yaklaşık 3 saat kadar <gülüyor> e, şey var. Blu-ray inanılmaz. Blu-ray'de yani hani filmi nasıl yaptıklarını merak ediyorsanız e, yani filmi seyrettim tamam bir de arka planında neler çekmişler, Hı. ne olmuş, ne etmiş merak ediyorsunuz. Böyle doyuyorsunuz yani. Doyurucu bir içerik. Yani var. son zamanlarda gördüğüm en iyi evet. e, şey e, sahne arkası işte e, ne bileyim e, how tolar işte e, nasıl, çekmişler, nasıl çekmişler, nasıl yapmışlar, nasıl düşünmüşler. Zaten film e, belki biliyorsunuz 4 yıllık falan bir süreçte yani, çekilmiş bir film. Yani 4 yılda zaten 4 yılın 3 yılını render yaparak <gülüyor> geçirmiş. <gülüyor> evet yani filmin Zaten bir on ayını e, işte önce tamamen üç boyutlu olarak yapmışlar çekmişler filmi e, yani şeyde CGI olarak yapmışlar. Evet. Ondan sonra oturmuşlar şeyleri işte karakter adam oyuncuları çekmişler. Oyuncuları çekerken nasıl çekildi ışığı nasıl yapacakları üzerine çok düşünmüşler. Çünkü uzaydaki uzayda daha doğrusu işte aşağısı yukarısı sağa sola olmadığı için e, ışığın da her yönden geldiği durumlar olduğu için yani dönerken karakter işte ışık her yönden geliyor. Bir yandan güneşin ışığı geliyor bir yandan şey, ee, şey Dünya. dünyadan yansıyan ışık geliyor. O materyalardan şey etraftaki işte o uzay araçlarından yansıyanlar geliyor falan böyle bir sürü abukluk. Her ışık kaynağı olduğu için e, bunun bir versiyonunu stüdyoda yapmışlar. Işık i̇şte ışık bir diye bir şey yapmışlar böyle. Disco evet. <gülüyor> Yani şimdi e, işin hakikaten e, şey e, yaratıcı e tarafı teknik anlamda Adam senaryoyu yazmış değil mi? <gülüyor> senaryoyu, senaryoyu yazmış sonra senaryoyu birebir e, storyboard haline getirmişler. Evet. O storyboard üzerinden CGI versiyonunu çekmişler ve o CGI versiyonu üzerinden de Tamam bu çektiğimiz CGI'lere karakterleri şey şey oyuncuları o nasıl titolur. nasıl evet. düşünmüşler. Yani aslında bitmiş bir ürünü tekrardan çekiyormuş gibi aynı e, film Çekip tekrar çekmişler. Aynen. Birkaç kez çekmişler hepini. Tabii şeyin zor olmuş tabii. İlk başta senaryo yazdıklarında işte tamam çok güzel senaryo e, falan yapımcılar da beğenmiş senaryoyu. Bu film çek yani çekelim gayet güzel film olur falan deyip ama sonra bir filme başlayınca ne kadar aslında zor, ne evet. kadar neredeyse imkansız bir film aslında oldu. Hani basit senaryonun basitliğini, yani basit kalmış oluyor tabii senaryo. Ay İlk başta çok böyle klasik bir hikaye uzaydayız, gibi Uzaydayız, uzaydayız dedikten sonra. Çok detay düşünmemişler yani aslında evet. senaryo yazarken. Hani senaryo çünkü bütün detaylar var ama o detayların nasıl filme aktarılacağını kimse düşünmemiş. <gülüyor> evet, yani... E Uzay iyi, güzel, hoş ama yani filmin tamamı yer çekimsiz ortamda geçince, evet. bir de bu kadar... Yok artık. Oho! <gülüyor> Dur bir dakika. Oho! <gülüyor> Bitti mi? Bitti annem ara. Evet, bana teyze aradı değil mi? Öyle, Öyle. İşte anasının be be bekarlı kuzusu. Bekarlık böyle. Anasının kuzusu. Anasının kuzusu ayak yok oğlum. Bekar olunca böyle olur. Herkes seni arıyor. Ne yapıyorsun? iyi misin? Anasının kuzusu ya. Seni aramıyor, sormuyorlarsa bana ne? Anasını... Mama boy kendisi biraz. Dilan. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ne diyorduk lan? Gravity diyorduk. Evet, yer çekimi. Yani hakikaten 3 tane filmi e, yani filmi 3 kere çekmişler. Evet. Ondan sonra tabi karakterleri e, çektikleri e, e, şey CGI yığın üzerinde monta edebilmek için de bir aparat geliştirmişler. Evet. Bir tane e, şey bir ne derler ona? E, Dönen. Evet. Bir e, aygıt var. Hem kend, y e, e, y ekseninden dönüyor. X ekseninden x dönüyor. dönüyor böyle hareket ediyor. Evet, şey gibi e, yani. Hakikaten uzaylaymışsın. Yani neredeyse 360 derece Gönlüsünü serbest e, çeviren işte içine böyle şey oyuncuyu oturtuyorsun sabitliyorsun yani ona, ona ondan dönüyor. sonra evet ya şey çok ilgimi çekmişti şey e, ışıklandırma artı şey kamera artı bir de o işte o oyuncuyu evet. monte ettikleri e, evet. aygıt. Şey, 3 ayrı aparat ama sinkronize olarak yönetiliyor evet. bir e, bilgisayar konsolu üzerinden. Çünkü böyle şey robotu kullanıyorlar, yok, kullanmışlar. Araç, birleştirme robotu gibi evet, bir evet. şey hani kullanmışlar böyle. Hani bu araba e, yaparken işte... Araba montajını yani, yapan robot da vardır ya böyle bu, kollu kocanlar, böyle, böyle fık fık kaynak yapar. Eder. Ha. Onları kullanmışlar ve e, sonra baktılar ki ışıklandırmayı da bu şekilde yapamıyorlar. Evet. Ne yapalım, ne yapalım, ne yapalım derken... Şey, şey 4 duvarı şey LED ekranla kaplıyorlar. Kim o? LED ekranla ve o, o LED ekran üzerinden de ışık e, vermeye başlıyorlar işte atıyorum, Hansendra e, Buluğun e, uzayda böyle serbest e, kaldığı ve dön sürekli döndüğü bir sahne vardır. Orada işte bir yandan sürekli e, dünya e, kare şey. E, Onda da şey oluyor tabii. Bir taraftan işte dünya, göz, bir taraftan e, şey görünüşün yönetmeni mi? Tam emin değilim. Bir o adam discoy. <gülüyor> Diskoya gitmiş. diskada partiye mi gitmiş? ne? Ha. Orada böyle bir, bir ışık Konsere kurmuş. gitmiş. Böyle yerden alttan her yerde böyle lambalarla böyle ışıklar yapıyorlar işte. Ee, Konsere arıyor yönetim şey Alfonso'yu. Ben buldum nasıl yapacağım falan diye. Sonra böyle o ok küpü ondan yapıyorlar böyle. Her yeri ışıklı. Ondan sonra bir e, ekran gibi her yeri böyle. Tabii küp, yani, yani led panelle kaplıyorlar dört tarafı. O kameranın girip çıkacağı yerleri boş Boş bırakıyorlar. Ve orada sürekli ışık şey dönüyor. Evet. aynı benzer ışıklar. Hayır, dört bir yandan dönüyor tabii karakterin üstünde. Böylece uzaydaki o her yerden gene ışık çiğini çözdük. Çünkü olabilir. mantıken o ışıklandırmayı e, CGI olarak yapmışsın tamam mı? Onu birebir işte yüzü yani oyuncunun yüzünü o CGI oturttuğun zaman aynı efekti sürekliliğinin sağlanması evet. gerekiyor. Onu da e, hani çekmek için de böyle bir düzenek geliştirmişler. bayağı ilginçti baya baya şey teknik olarak Aynen. emek harcamışlar yani şey ee, falan çok güzeldi ee, sen söyle o e, puppet e, şey hareket artistleri he, hareket artistleri puppeteerler yani onun şey kuklacılar kuklacılar var böyle adam da bunlar <gülüyor> kuklacılar var işte çünkü bazı yerlerde tabi sadece orada gerçekimli i̇şte ortamlarda hani süzülme sahnelerinde lerinde evet, falan böyle baya işte şey e, kablolarla e, sandırbuloku bağlandığı ve her kabloyu ayrıca kontrol bir sistem yapmışlar. Ee, i̇şte böyle yatay olarak şeyin içerisinde uzay gemisi içerisinde uzay gemisi diyorum anlayıştım. Uydunun o? Uzay estasyonu istasyon. içinde falan böyle gittiği sahneleri falan onları kontrolünde böyle bir makine alet yapmışlar. Ya bir tane şey yapmışlar. Yataylı ee, falan. 12 noktadan bağlamışlar ipi. Evet. Ve o 12 noktadan bağladıkları ip aslında yukarıda büyük bir aparata bağlı. O aparat da aslında bu e Hani, bir tane eldeki bir şey, bu, Sen söyle. Papatür kumandası Ha şey e, ne derler? Bu iple oynatılan kuklalar vardır ha, ya. Onu, ona benzer ha, Ona şey. benzer bir alet. O da uzaktan kumandayla kontrol edilebiliyor. Ve onun iki tane kontrol cihazı vardı. Bir tanesi hem şey e, o... Sandra Bulu taşıyan o, o büyük kukla ağır. kumandasının bütün X Y Z e, koordinatlarında taşıyan e, Vinci kontrol eden kontrol, evet. bir tane de işte şey Sandra Bulu'nun kendisini kontrol eden bir aparat bir şey vardı. Bir sallanması, ha. sağ çekmesi, sola çekmesi falan tarzı. Ya yani zaten yani şey. Böyle... Sallanıyor, bir Patlama çatlama evet, evet. olduğundaki et, efekti vermek için. Yani aslında Sandra Bullock orada 12 tane ipe bağlı olarak böyle duruyor. 2 metre öteden başka bir adam onun kukla versiyonunu sağa Daha sola sağa çevirerek hareket Vücudunu hareket ettiriyor. Ha. Ama tabi burada şey de çok önemli. E, o vücudunu hareket ettiriyor derken adam burada mesela işte e, sağ tarafını mesela Sandra'nın yukarı kaldırmasını istiyorsa. Hı -hı. Yani sağ tarafı kaldırıyor ama tabi o olsa onu yine Sandra Bullock yapıyor. Yani hani çekiyor çünkü bu tarafa çektiği anda sen onu şey fark edip hemen o şekilde onu oyun yani hani evet. şeye yönlendirmen gerekiyor. Sanki doğalmış gibi yapması gerekiyor Aynen. sonuçta bunu. Sanki uzaydaymışsın ve doğal hakikaten hareketleri yapıyormuşsun gibi. Çünkü hele onu çektiği anda sen böyle çekilsen veya şey olsa hani kas sistemini ona göre entegre etmen gerekiyor. Tabii onun için bayağı bir çalışmışlar zaten. Evet. Dans üzerine bayağı şey yapmışlar. Bir de bazı sahnelerde sevenleri. tabii bir de şey e, hani el kol bacak hareketlerinin ayrı ayrı kontrol edilmesi gerektiği evet. durumlar olmuş. Orada da şey siyah şey giymiş e, onlar da arkadan tight giymiş adamlar böyle Sandra'nın ellerini kullanarak sallandırıyorlardı. Bayağı zor ya yani bilmiyorum. Aynen yani iyi yemek vermiş. Helal olsun Sandra'ya. Evet, Sandra da 50 yaşında bayağı kasmış Aynen. be. Yani 46 yaşında 50 yaşına kadar. <gülüyor> 4 4, 4, 4 yıl onu da. Son herhalde bir senesinde falan çekmiş sanırım Yok ben şey. son bir sene zaten render abi. <gülüyor> ya herifler herifler şey e, açılış sahnesindeki o kameranın ters döndüğü mesela. Hani e, evet ya o çok korkutucu. Kare. Adam öyle normal çekim şimdi açılış sahnesinde bir tane şey uzayda uzay istasyonunun uzay üzerinde Hubble'ın üstünde de. E, ...render ettiler, filmi seviyor Tam işte filmi seyderken falan ...bunu aslında ters şey yapabilirmişiz falan muhabiti dönüyor. Yok editörlerden biri diyor ki onlara şey diyor... ...ya aslında çok ilginç bir film çektik şimdi. Uzayda geçiyor ya bu şimdi. Bunun yukarısı yok, aşağısı He. yok. Yani biz yatarak da izleyebiliriz. Ha, her, açıdan izleyebilirsin. Her, her açıdan izlenir lan bu demiş... Alfonso şöyle bir tersten bak. Şunu bir ters bak. Çevirilen çevir lan, çevir lan demiş Alfonso da. <gülüyor> çevirmiş. çevirmişler. O da "A siktir lan, Böyle güzel daha güzel şey oluyor daha. deyince açılış tanesine bunu koyalım demişler tabii render edilmiş haliydi yani render edilmiş hali olması demekti şu demek aslında görüntülenceye boyutlara göre evet, kesilmiş her, şey yani. her şeyi kesilmiş biçilmiş bütün ince ayarları yapılmış işte dokusudur ışıklandırmasıdır vesaireler yani ne kadar her, uğur uğur varsa... ha, her şeyi böyle artık düzleştirilmiş e, kare kare demek. Yani aslında sen onu e, animasyon aşamasında sen bütün bir dünyayı görüyorsun. Orada evet. bir kamera açısını değiştirebiliyorsun ama render edildikten sonra o tam istediğini atıyorum sallıyorum işte e, 16'ya 9 ölçeklerinde bir dikdörtgen yani, evet, dik kara haline gelmiş oluyor. E tabi o sahneyi çevirmeye çalıştığın zaman Çevir çeviremiyorsun <gülüyor> çünkü yanlarda boşlar boşluklar evet. var. Herifler Alfonso yapalım tek deyince tekrardan render etmek zorunda kalmışlar. Ve 3 ay sürmüş. 3 ay sürmüş. <gülüyor> <gülüyor> Sırf 3 <renderı gülüyor> ay. Sırf açınız sahnesi 3 ay sürmüş. 5 dakika mı? Ne? He. Onun renderı 3 ay sürmüş. Zaten şöyle bir geyik yaptılar orada. Hani zaten server odasını gösteriyorlar. Evet, Hayvan gibi bilgisayarlar var. Hayvan gibi bilgisayarlar da rendeliyorlar. Ee, eğer bunu tek bir işlemciyle yapmış olsaydık diyorlar. Hmm. Yani, milattan önce 5000 yılında falan başlamış olmamız gibi. 5500 ne, işte. ne yani bayağı bir zaman önce başlamamız gerekiyor. Yani en az 2000 sene falan sürendi. Kaç tane bilgisi şey üzerinden yapmışlar danı gibi. Yani bildiğin bir tane e, bir server odası vardı hayvan gibi. Render bir de bekliyorsun saatlerce yine yani. <gülüyor> Tabii canım aylarca bekliyorsun yani. Şaka gibi ya. Düşünce bırakmışsın Render'a bilgisayara gidiyorsun elektrikten gitmiş gidiyor. <gülüyor> Bir tane. <gülüyor> baştan Hayır, baştan. hayır. <gülüyor> Zaten bence birkaç kere öyle baştan başlamışlar. Abi ya çok korkunç bir şey ya full filmi render etmek vay yani. Yani orada sound editing'i işte e, skoru vesairesini de anlatan bir bölüm var. var. ama bu var yani bu filmin asıl çekim sahnelerini gördükten sonra sound editing'e çok sallamıyorsun. Açık. Ama ha, yani, yani evet. Ama sound kısmını da çok güzel yapmışlar. Yani şey fikir olarak çok güzeldi. Yani, evet tabi şeyi düşünmüşler işte uzayda olduğunu. E, evet. Ses ve müziği Hani dokuyla e, evet. vermeye çalışmışlar yani dokunmakla evet sanki şey dokunduğun an hissettiğin titreşimleri e, müziğe Seyirciye, dökmüşler evet. o yüzden böyle işte çarpma anlarında işte e, uzay mekine sandıra dokunduğu zaman vesaire e, müzikler patlıyor falan o detaylar da falan çok güzeldi evet. yani Müzik teknik anlamda ki dediğin gibi de aldı evet yani e, skoru da aldı en iyi müziği hmm. de aldı yani e, teknik anlamdaki bütün Oscar'ları hak etmiş. Tam şey olmuş yani. Teknik orgazm olmuş yani. Aynen. Yani sana onu dedim ya. Bu, bu filme e, harcadıkları şeyi, kafayı <gülüyor> başka şey harcasalar <gülüyor> yemin ediyorum daha Yaptı farklı yani. sorunlar da çözerlermiş yani. Adamlar bir filme bu kadar para, yani şundan kaç milyon dolar kazanacağız diye bu işkenceye değer mi onu da bilmiyorum. Yani bilmiyorum. Tabii. E, Mars'a giderdik o kafayı. Gravity küçük bir ekranda izlemek tabii şeyini evet. e, büyüsünü yani biraz bozuyor. izlediğin zaman harikalar tabii oluyor. Çünkü Aynen. böyle bildiğin bir eee ayrıca parkın gibi oluyor. Ayrıca tabii küçük ekranda e, daha fazla detay görüyorsun aslında. Çünkü e, şey e, hani sinema salonundaki gibi hani lan şuraya mı baksam buraya mı baksam gibi bir derdin olmuyor. Daha kompozit bir e, şey e, görüntü seyrediyorsun. Evet bu IMAX değil de ama galiba Gravity. E, Olsun yani. Ee, dolayısıyla hani illa, illaki şey e, Filmdeki... evde birazcık daha CGI'yı hissediyorsun bilmem ne. Ee, bazı şeyler daha fazla batıyor. Filmdeki 3 boyut efekti de bayağı iyiydi. ama Hiç Bu televizyonları izlemedik bakmadık 3 boyutsuna nasıl olduğunu. Şey e, bir şey dediler o, o çekim videolarında da aslında çok hak vermiştim ona. Şey dediler aslında. Film tamamıyla şey e, CGI ama animasyon dalında yarışması. <gülüyor> <gülüyor> Ki öyle hakikaten yani sonuçta gerçek dünyada çekilmiş iki sahne iki, evet. bir tane var. O bir da sahne. iki dakika falan sürüyor. Evet. Ee, bir de işte stüdyoda içerisinde çektiği şey var. Yani üstlerindeki kıyafetler işte ondan sonra vizörün camı falan hepsi CGI yani. Her şey CGI oğlum. Ya yani CJ çekmişler zaten. Yüzü kopyalayıp yapıştırmışlar. Evet. Adamların vücut hareketleri falan da CJ. Çoğunlukla. Yani Ama işte kızın de... orada APC'sini çıkarmasından tut, ha, her şey, şey, şey yapmışlar. Ya. Hı? bir kısmını, bir kısmını biraz ha, yapmışlar, yapmışlar de Ha mesela o şey Jane'in pozisyonuna girdiği o soyunduğu sahne var ya ünlü. Evet. Mesela oradaki her şey şey yani üstünden çıkardı. Her şey CGI mesela. Hatta şey diyorlar ya işte hani filmlerde şey olur. İşte prop dedikleri. Hmm. Ondan sonra işte böyle etapta kullandıkları eşyalar, alet edevatlar falan olur. Bu filmdeki propların hepsi CGI. <gülüyor> o yüzden bir tane işte bu propları şeyleri yerleştiren tabii biri oluyor. Prop artist falan oluyor. O böyle sahnede onları yerleştiriyor tabii. Iı, gerekli doğru yerlere falan. Hmm. Bunu da ise işte böyle CGI olarak yerleştirtiyor. Ondan şuraya koyayım, şunu şuraya yerleştirin, bunu buraya yerleştirin. Yani her şey sanal olunca bir tuhaf olmuştur böyle. Evet. Ama yani hakikaten teknik anlamda inanılmaz bir şey çekmişler. bu Böyle filmde yani desteklenmesi de baya şey, ilginç olsa gerek. Hani yapımcılar Evet. İnan nasıl yani bir, bir, bir inanmışlar yani çünkü gerçekten yani belki de yarı yolda rafa kaldırabilecek bir proje çünkü. Hayır, e, i̇nanmışlar bir çekmişler iki dayanıp evet. da dört sene. Evet. Bir de hani şey tamam ben hikayesi işte Sandra Bullock falan hani e, bok atıyorum ama hani sinemada izlemesi gayet etkileyici bir Yok, filmdi. Çok etkileyiciydi. Ya yani, hakikaten o. Hani güzel verdiğim paraya değdi. Hissini veriyor aynen, yani. Aynen aynen. Verdiğim paraya değdi ve. E, Adam böyle... Ana, ne oldu lan? Ne oldu? Alarm çaldı ama devam ediyoruz. Hala <gülüyor> <gülüyor> Kız ne oluyor? Rahattır. Saat 12 oldu çünkü. Ha, öyle bir saat başı çalıyor. Saat başı değil de hani uyanamazsam bekarız ya. <gülüyor> Salak ya. Neyse işte... Görüşmü e, hani kazandığı... de <gülüyor> evet, Kazandığı parayı değdi. Evet, Bence... Oscar'a da değdi. E, Oscar'ı da hak etti. Kazandığı parayı da hak etti. Bence şey, 3D'si de gayet iyiydi sinemada. Evet, evet, bayağı iyiydi. Yani ben uzay filminde 3 boyut ne kadar olur falan diyordum. Çünkü 3 boyut yaratacak bir şey yok ya bazen uzay. Evet. Ama bayağı yani insanı oraya götüren bir kalitede bir şey yapmışlar. Uzay yapmışlar, yani pardon 3D yapmışlar. O yüzden ben gayet memnun kaldım 3D'sine. Zaten sinemada settiğim için çok memnun kaldım, iyi ki evet, Sinemada setmeyen çok şey kaçırdı yani. Yani e, bilmiyorum aynı etkiyi hani şimdi bunu seyhip de bilmiyorum zannetmiyorum. Yani görsel tekkeni, açıdan bence e, şeyle hani şeyin etkisi şeyin yarattığı etkisinden daha büyük bir etkiydi benim için e, avatarın yarattığı Tabii etkiden çok daha büyük bir etkiydi. Gravity 3 D olarak sinemada izlemek. Ama tabii tabi or burada bir de Sandra Bullock'u aktarım. Ya Sandra Bullock'tan bir şey olmaz. İyidir Sandra Bullock'u. Sevmiyorum Sandra Bullock'u. Sandra Bullock'u iyidir. George Clooney var sana George Clooney'u vereyim. <gülüyor> George Cundi de yani. George Clooney'de hep aynı George Clooney. Evet ama adamların baksana stresli e, stüdyo atmosferini bir anda şey yapmış. Ya bırak yani. Neşeli hale getirmiş. Sandra'da uyuz uyuz bari. Ne <gülüyor> Ne yapsın? <gülüyor> Uzaydasın lan. Hadi Hayvan. Tamam. Başka biri varsa, Başka mı varsaymış? Evet. Yup. George mi varsam? <gülüyor> George sonuna kadar öğlene kadar yani. Evet, o çok hakikaten Buzz diyor. Aynen. <gülüyor> hakikaten he, o durumda George gibi olmak lazım. Oo, ölüyorum ama manzara da ne güzel. Adam rekoru kırdı lan. Tamam olsun. Ya bence onu rekordan saymazlar. <gülüyor> Çünkü herif uçtu gitti yani. Ne zaman öldüğü belli değil. Söyle. Rekor yani e olması için finish line'i bitirmen lazım. <gülüyor> yani geri dönmen lazım uzay geminin yani içine. Bu, bunun görsel efektini yapan firma da yani kafa yemiş. Hakikaten. <gülüyor> Yazık yani. Adamlar ama size bir iş alıyorsun. Yani onların işleri de bilmiyorum. Şeydi ne aslında, kadar tatmin edicidir bilemiyorum ben şu anda. Niye biliyor musun? Çünkü yani, yani şeydi, tatmin edici şöyle firmanın başındaki adam için hayvan gibi tatmin edici Aynen yani. ama. Söreçte çünkü yaptığın sen, proje üstünde bunun hala daha fazlasını yapamazsın belki ama. Şey diyorlar ya bizim. hani şey diyorlar ya Hani zaten şey bakıyorsun, kreditlere bakıyorsun, kredi e, e, roluna. Hani on bin tane orada şey var, evet. grafik keritimi çıkıyor. Tamam evet. mı? İşte görsel efekt şu bu. Hani şuymuş, yani bu e, sahne arkasında da anlattıkları. Normalde bir tek e, şey, e, grafik sanatçısına, teknisyeni artık ne şeyse e, verdikleri aslında hani dört saniye, beş saniye bir e, şey verirlermiş. Evet. Diyor ya. Çünkü onlar hakikaten saniye şey kare kare e, işliyorlar. Evet evet Bu kare türlü. kare işliyorlar ama bunu öyle e. yapamamışlar işte. Bunlar işte dakikalar vermişler evet. tamam mı adamlara? Çünkü şey var. Işte onu o zaten e, ilk başlık en önemli zorluklardan bir tane filmin. E, normal film gibi çekmemişler. Yani işte böyle e, fazla şey kesmelerle Evet. O kesmelerin kurguyla yani birleştirmesi falan değil. tek, Hakikaten tek var. Hakikaten şeyleri incelemişler işte uzaydaki çekimleri incelemişler. Uzayda öyle 3-4 tane farklı kameranın çektiği an sonra bir şey yok. Tek kamera genelde uzun çekim yapıyor yani. Tek bir şey döndürüyor. Biri bile çekiyor hani o böyle tek bir çekim yapıyor. Ee, o yüzden onu aslında yakalayıp işte hani gerçekten uzaydaymışsın hissini de yaratmak için. Öyle fazla kesmeler farklı açılardan farklı çekimler yapacaklarına tek bir çekimler. Yani Genelde uzun, çekim. uzun çekimler kullanmak istemişler. İşte uzun çekim kullanıp 6 dakikalık bir zaman süresi olsun, binnem nesi olsun, işlemesi, temiz, işte uğraşması hepsi tabii. Ya yani hale geliyor. E, hani 4 saniye desen, saniyede e, atıyorum 24 frame desen, tamam mı? Oluyor sana e, 96 değil evet. mi kare? Evet. Yani 4 saniye 96 kare. Hani 4 saniyede 96 kareyi Kareyle tek tek işliyorsun. Içiyorsun. Ama bunun yani bunun sana verdiği e, tatmin çok şey olsa gerek ya. Şey hani hargür işi eee E tabii canım zaten aslında buradaki bir amelilik herlik, amelelik ya. Amelilik. Aynen. Tabii ki. Eee tabii ama ne de Yazarsın şeyine, CV'ne. Evet. Gravitide çalıştım diye. Gravity buradaki de 100, 4 saniyeyi ver. Gravitide 500 saniye. <gülüyor> <gülüyor> şey e, diyecektim Ha bu arada işte gitmişler tabii şeyin bütün NASA'nın, Iğrıza bölümü, gerçekten kullandıkları, Adil Devat'ların hepsini taramışlar. Hmm. Güzel, böyle güzel birebir onların dokularını kullanmışlar e, gerçekçi olması için. Yani ben şunu anlıyorum abi. Yani 10 sene sonra hakikaten bizim oyuncu e, moyuncuya ihtiyacımız yok. Olmayacak. Valla ben onu hiçbir zaman istemiyorum öyle bir şey olsun. Ha öyle bir şey olsun istemiyorsun ama düşünsene hani bunu şey Iron Man'de falan da konuşmuştuk. Robert Downey Jr. böyle yüzünüz kendini satacak abi tamam mı stüdyoya? Evet. Tamam mı? Diyecek ki her benim yüzümün kendini kullandığınız her film için 15 milyon dolar istiyorum şeye kadar. Ölümün sonuna kadar tamam mı? Aslında şimdi o dediğinin aslında şöyle bir avantajı var Çünkü bence. Çünkü bu filmde o, o öyle değil de şöyle bir avantajını düşün. Ee, şey ölse bile bir oyuncu Hı. Oyuncuyunun işte yüz taramasını kullanarak da sesini kullanarak da yani tabi sesi de şey yapmaları lazım onu daha yapamıyorlar ama hı hı. E, şey yapabilecekler mesela bir yerde kullanabilecek işte daha, daha önce Arnolda pan kullandılar bu Terminator'de evet. onun ama artık böyle daha geçmiş hali yani full kullandı Tronda da yaptılar erfi genç halini kullandılar falan Çok mesela. kötüydü ama yani aslında işte demek ki ya yani yapıyorlar ya da artık yapam onu yapamadıkları için mecburen yüz çekiyorlar işte. İşte, üzerine şeyleri çekmişler. Hani yakın bir gelecekte onu da yapacaklar. Yapacaklar ama ben çok böyle şey... Çünkü şeydirdim. yani Sandra Bullock'un aslında orada oynadığı şeyler Sandra Bullock olmak zorunda değildi yani. Anladın mı? Yani bir e, dublör de oynayabilirdi bütün sahneleri. He. Sadece yüzünü de yapıştırabilirlerdi anladın mı? He, anladım ama... E... O zaman Robert Downey Jr. ile Iron Man 15'e kadar gideriz böyle anladın mı? <gülüyor> ya yapsa şey. yani ben işte o Robert... istemiyorum abi Sonuçta Robert ama bir şey diyeceğim oradaki her şey siçe yapamıyorlar ki bundekiler her şey siçe yapma sonu o yüzden her şey siçe yap oradaki her şey siçe yapabilirler isteseler ha niye her şey siçe yapsın Ay, ya adam yap gerçek normal dünyada sette çekiyor zaten siçe yapmasa çok her şeyi tamam işte Ay, Ay, yani öyle normal şeyler... bir insan olarak çeksinler işte sadece işte Robert Downey Jr ölmüş gitmiş tamam mı Anladın mı? Onun yerine işte bir aktör kullansınlar oraya. Tam kullansınlar da. Ondan sonra Robert Downey yüzünü yapıştırsınlar, anladın mı? Onu diyorum. Olmaz. Olur olur o. Olmaz. Yakında olur o. Olmaz olm, sesi yapamıyorlar Leyla. İleride diyorum zaten. İleride de yapamazlar sesi. Sesi hiçbir zaman yapamıyorlar. Sesi yaparlar. Yapıyorlar. Yap yapamaz yaparlar. Yap yap Allah yap yap yap yap yap ben istiyorum arkadaşım. Ben istemiyorum abi. Robert Downey öldü. Gittiyse öldü artık. Ne yapalım? Hayır abi ben... Başka adam yok. Elif <gülüyor> zaten yok artık. Ben istiyorum arkadaş. Ben çünkü... E, yok işte e, birisi bana 15 milyon dolar söz verdi de 14 verdiler. Ben oynamam tripleri işte falan filanlarla. Hani e, kaybolan uçup giden filmler olsun istemiyorum. Ah artık. canım. Canım benim çok hakikaten tamam Heh. senin için yapacağız işte yapacaklar gitir git <gülüyor> yapacak adam bak senin keyfini mi yapacak adam oğlum Aa, 15 milyon ha. dolar istiyor işte ister sana mı soracak Allah Allah. İşte. Umrundaymış sanki. Sanki sana deseler ki 15 milyon daha vereceğiz. Aa, sonra şu filmde oyna. Sen sanki keyfini aa, oradan 20 verdiler. Oraya gitmeyeceksin de buna oynayacaksın. Niye? Çünkü aa, benim hayranlarım. Bu <gülüyor> filmi görmek zorundalar. Böyle ee... düşüneceksin sanki. Götüm benim. Hadi be. Ben olsam öyle yaparım. Neyse sonuç bu film. Ha bir de yo, oyuncu için sıkıcı tamam mı? Yani düşünsene. E, şeysin Supernatural desin. Ya tamam, iyi de söylemişse bağlısın sen Hayır. hayır. E, Jensen Eccleston tamam mı? Sıkıldın artık Dino oynamaktan. Ama geliyor bir şekilde para. Devam ediyorsun değil mi? Abi tamam CGI mi kullanın de ben başka projelere gideyim de. Onlar orada çekmeye devam etsinler. Sanki başka projesi var. var ya. İşte <gülüyor> bilim, Gitsin pembe dizide oynasın. Neyse bunu 4 yılda çekmişler. Daha kimse onunla uğraşmaz. Adamla içi çıkmış. Çekene kadar. Yok ya bunun bunu 4 yılda çektilerse bunun aynısını tam seneye çekmeye başlasalar 2 yıl sürmez. Teknoloji böyle bir şey. Öyle mi diyorsun? Bu kaç milyon an acaba adamlara? Bilmiyorum. Bu yüceği. 91 dakika ama o kadar uzun çekememişler işte. Evet. Filmde filmde bir çekiyorlar. İki, zaten 90 dakikadan izler. uzun olsaydı çekilmezdi. Bugün. Öyle mi diyorsun? İşte çekilmiş 91 dakika yapmışlar. Ha bir de zaten edit kısmında bir şeyleri yok ki. Sıkıntıları yok ki. Zaten herifler CGI yapmışlar. 90 dakika zamanlayıp. Adama, tamam mı? He. Yani gerçek çekimlere başlamadan önce zaten CGI'yle bütün Adama filmi için. şey yapmışlar ya. Için. Ona hasta oldum ben. Böyle bir tane kamera vermişler. Böyle bir şeyin dikdörtgenin içerisinde. Ondan sonra kameradan şey böyle üstünde şeyler var kameranın önünde. Ee, toplar falan var böyle işte o hmm. yer ne, nerede olduğunu anlamasın için bilgisayarın. Böyle bir programlama yapmışlar. Bilgisayar işte seni görüyor kamera hareketine erişin Şey hmm. Alfonso'nun. Böyle o kameradan şey görüyor. Ekran var üstünde. Hangi açıdan, CC'ye hangi açıdan baktığını görüyor. Hangi kamera açısından baktığını görüyor böyle. Onu şeyde de kullanmışlardı. Nerede de kullanmışlardı? Ee... Onun çoğu CGI filmde kullanılıyor. Ama var. çok süper bir şey o ya. Hakikaten. Ee, şey yani bir, böyle e, nereden çekeceğini buradan görüyorsun böyle alttan çekersen Hobbit böyle. Hobbit'te Hobbit'te de Hobbit'in Hobbit sahne arkasında da vardı o. Altı yani. bu bu yani ha, orada bayağı işte böyle kol gibi bir şey var. Canlı olarak görüyorsun. Ha, evet. şu açıdan çekeriz. Çünkü dünyayı yaratıyorsun CGI yani, olarak. O kamera aslında işte. Evet, evet. Kamera yani şeyde sanki bilgisayardaki ya, kamera gibi Yani evet. O kamera o kamera görevini görüyor yani geziyorsun. Ama böyle güzel bir şey var. Evet. Neyse bence sırf i̇çerik, e, bu e, özel içerikler için bile alınır. Yani bu da sırf bunun ne olduğunu ne bittiğini e, görmek için e, Yani bir daha evde Gravity izlemem ben deseniz bile bence özel içerik ben izlemek için bile alınır. Özel yani. içeriği izledikten sonra otur biletesi gerekiyor hep insan filmi? Çünkü ilk izlediğinde öyle izlemiyorsun yani. Izlediğinde... Benim çok gizli isim gelmedi de Yani ben hani belgesel gibi oturup izledim ya 3 saat Hani tamam onu işte içeriğini nasıl yaptıklarını izledik ya İzledikten sonra iz, şey için tekrar izliyorsun zaten Hani varmış, orayı şöyle yapmışlar demek ha. ki Burayı böyle yapmışlar demek ki Şey sahnesi e, geldi Atma şimdi Oraya bir tanem easter koymuşlar ya Ha, şey, evet. e, George Clooney'nin vizörünü, vizörünü. George Clooney'nin bir yerde böyle başında başında filmin dolaşıyor ya istasyon etrafında. He, he. Orada salak ken, gezerken, salakken ekrana çok yaklaştı bir nokta var. Sıra orada yani kameraya çok yaklaştı bir nokta var. Oraya şey koymuşlar vizör kamera e, biri çekiyor dışarı uzaydan. Uzay uzay dışarı. kıyafetiyle e, astronot kıyafetiyle elinde kameralı e, e, yani işte, iki kişi. Kendi, yansıması Işık, var. Işıkçıyla evet. şeyi koymuşlar galiba. Işıkçıyla kamera, kameramanı i̇şte, koymuşlar. Alfonso kendini koymuş galiba. Neyse işte e, orada Kulü'nün vizöründe ilk kişi elinde kamera ile şey yansımış evet. vizörden. İşte hata yaptık ya diye. <gülüyor> orada bir istirek koymuşlar. Kendilerini oraya render etmişler böyle. <gülüyor> o da evet güzel olmuş. Tabii Vizör'ün de e, şey CGI olması bayağı güzeldi. Ya, onu bayağı iyi yapmışlar onda. Evet hiç, hiç etki, Etkisi aslında. de bayağı var yani şeyde filmde. Tabii şey hani e, o sahneleri bilerek mi çıkarttılar bilmiyorum ama hani e, şey vardı hani e, Hani George'la e, çekim sahnelerinde aslında camsız kask e, kullanıyorlar. Yok, yok. Dolayısıyla evet. aslında hani ne kadar yakınlaşabiliriz'i hani mesafesini ayarlamaları gerekiyor. İşte Çünkü onu gösteriyordu. Fiziksel, Şu kadar yaklaşalım, bu kadar yaklaşalım. Fiziksel bir cam olması gerekiyorsa evet. bize. Ama hani oradaki çekimlerin bazılarında hani bildiğin kafa kafaya giriyorlardı. Yani vizör ya, vizör yokmuş işte. gibi. Hani o, o sahneleri herhalde e, filmde kullanmadılar. Ama hakikaten... E, bir e, yönetmenlik ve bir teknoloji başarısı teknoloji bir film. başarısı, evet. Yer çekimi. Yer çekimi. İçeriği de bayağı zengin. Yani evet. bence... Dediğim gibi yani bir, kaçırmayın. Da, bir daha e, Gravity izlemem deseniz bile sırf özel içerikler işte, için bile alınır. Ama işte sırf özel ve yani. yani sonuçta arşiv bir film bence bu. Evet. E, arşivde bulunması gereken. Yani, şimdi izlemezsin ama sonra lan bu neydi deyip. Ya da mesela işte bundan 2-3 yıl sonra Ana sıra senin gibi adamlar Dur lan bunun başladığı nokta vardı onu bir hmm. Evet ee... Müyeng taşı <gülüyor> Neyse bence kazandı bütün Oscar'ları hak etti Evet Bence de e, Alfonso'ya da zaten <gülüyor> Ayıp edenlermiş vermeselermiş En iyi yönetmeni e, Adam bu kadar kastıktan sonra Aynen. E, sahip, Hakikaten şöyle bir Bu kadar emek harcanmış bir film bu e, Bu kadar emek harcanlığını görünce bir insan iç, içi acıyor yani... Yok ben takdir ediyorum için falan acımıyor. Hayır ama. Hani... Aferin lan. Şey... Keşke ben benim de böyle bir şeyim olsa diyorsun. Evet ama şöyle için acıyor. Yani sana böyle mesela karşında hani ya şu açıdan işin acıyor, şey yapıyorsun Filmi gidiyorsun mesela sen sinemada izliyorsun tamam mı şimdi? Ben yani işte bu dedi izliyorsun. Ha. Diyorsun ki ya ne kadar boktan film mesela. <gülüyor> ha, abi illa ki benim bizim ne kadar e, evet, boktan film dediğimiz şey bir ton filme ne kadar çok yemek harcıyorlar aslında. Ya evet ama böyle ne bileyim insan e, işte böyle şey oluyor yani üzülüyorsun yanlarında. Allah çok da yemek harcamışlar. Ya <gülüyor> ama hani bir bokta çıkma hani böyle böyle projelerde var ya çok yemek harcamışlar ama bak gibi evet. olmuş. Hani işte buna yemek harcamışlar, işte Oscar'ı almasa şimdi gidip de en en iyi ağır şey görsel efekt Oscar'ı gidip Hobbit'e verseydi içinde acırdı yani. Şunu gördükten sonra. Yok, Çünkü zaten Hobbit'e yani. Hobbit veremezlerdi ya. Yani. Fix yaptıkları bir şey yani. Ezbere iş yapıyorlar evet, Hobbit'e Hobbit vermezler, vermezlerdi zaten. Bunları falan seviyorlar mıdır acaba? Yok ama kesin duyuyorlardır, biliyorlar. Yani şeyini, yani. yapım sürecini falan mıdır mesela grafitleri Yok şeyini? Canım. Efekt şeyini Yok canım. Görsel efek şeyini vermezler Yok canım. Yani sonuçta yani e, işini... Alama uzayda çekmişler canım çok güzel olmuş. İşin komedisi şu aslında hani e, yani komedisi demeyeyim de ironisi. Şimdi oy, akademi için oy kullanan adamlar hani işin uzmanı e, olarak görüldüğü için hani e, on, onlara oy kullanma hakkı veriliyor da. Hani bilmiyorum. Sadece e, hani filmle çekim yapmış, hiç görsel kullanmamış bir yönetmen bunu gördüğü zaman aa yani DJ'ye şeyle aslında hani hayatı işte dijital e, film çekerek geçmiş bir adamın beklenti şeyi de aynı olmayacaktı sonuçta. Evet. Ne bileyim. Ama kesin yani piyasa şey çünkü. E, biliyorsun bir bunun bu, lobisi vesairesi çok yapılıyor. Reklam yapılıyor. E, Gazete ilan veriyorlar bilmem Bir de ama ne. şey oldu ya bu son dönemde hani Görsel efekt işte animasyon, animatör bu tarz şeyler çalışan insanların hmm. işte çok az para kazanırlar, paralarını alamıyorlar. Ha, şey i̇şte yaptılar, oluyorlar. boykot ettiler. Boykot şeyi. edildi bir ara. Ondan hatta sonra işte Life bu... of Pi zamanı falan da hatta işte. Oscar'da evet. Ha, e, boykot en iyi ödülü yine. verdiniz. Bilmem ne yaptınız. Life of Pi, Life of Pi ondan sonra biz olmasak olmayacaktı falan filan döndü ya. Ee, yani hani en iyi yönetmene verdiler. En iyi işte filmi bir ne bir şey, şey onlara az onlara şey gösterildi. Ee, ama böyle Şeyde bayağı orada boykotlar oldu ya işte biz yaptık bu filmi aslında yönetmen ne yapıyor ki falan saçma saksak şeyler oldu ya. Çünkü eninde sonunda hani hatta bir Facebook'ta şeyler falan düştü onun. E, geyik hmm. fotoğrafla düştü hani. Hani aslında bu. Hmm. aslında gerçekte bu falan diye böyle. Sonra şeyin üstünde işte, kay kayıp bir tane dandeli kayın diren, Bir tane çocuk üstü başı da yok. Her şey CGI yapıyorlar ya hmm. yanında da işte kaplan bile yok yani. hani. <gülüyor> Yani orası öyle Şimdi ama Burada hani ama şey... şey yapmışlar işte ya biraz e, içeriklerinde işte görsel bilmem ne adamlar olmasa çok zor işte onlar bunlarsız yapamaz falan. Oğlum zaten Laf bu arasında... herif de onu demez, demese. Yani ama yapımcı demiş. Hayır yani gravity yapımcıları onu demese. Döverler zaten. Ha linç ederler. Oğlum filmin %99.9'luk grafik lan. <gülüyor> evet. İçeri bol. Hakikaten, aslında burada var ya şey e, görsel efektlerini almamış olsa ve en iyi şey kadın oyuncudu Sandra Bullock'a vermiş olsa kıyamet kopardı yani. Evet, bence de. Arkadaşlar sonuç olarak yani şimdi zaten bu nasıl satılıyor? DVD'si var yani DVD alıp ziyan etmemek lazım film bence ama e, bu Blue Blue ray, ray var Allah'tan bir de, de e, kombosu Dayan. var benim bildiğim. Yani hem 3D hem e, 2D 3 d hem 2D olan e, combo versiyonu var. Combo versiyonunu aldım bence. E, 3 boyutlu da yani izleyebiliyorsunuz. 3 boyutlu izleyin. Ya da daha sonrasında belki en son 3 boyutlu televizyonunuz olur. O zaman izlemek için arşivinizde bulunsun. E, bir de bunun metal kutulu versiyonu var. Bilmiyorum, bilmiyorum. Ya, ya metal kutulu çok da çok da gerek yok. Yani çok da gerek onu zannetmiyorum ama hani illa çok arşivciyseniz onu da tercih edebilirsiniz. Yani bilmiyorum bence eee <gülüyor> Siz oturun ee, canınızın sıkıldığı bir gün ya da e, nerdlüğünüzün e, şey tavan yaptığı bir gün. Evet, ışıkları tamam full kapatın. Heh. Ondan sonra 3 saat bunun arkasına işte özel içeriklerini izleyin. İzleyin ondan sonra filmi izleyin. Gayet evet gayet keyifli. Yani ben diğer, keşke diğer filmlerin de işte özel içerikleri bu kadar detaylı olsa. E, mesela ben e, Pacific Rim'in de... E, bu kadar detaylı olsaydı keşke. Olsaydı keşke. Robotların nasıl yaptıklarını işte kayçuların nasıl yaptıklarını vesaireleri e, evet, daha kataylı anlatsalardı. E, daha güzel olurdu sanki. İşte ondan o kadar acı çekmemiş. Bu hani. hep <gülüyor> 4 yıl acı çekince evet. yapın lan. <gülüyor> Evet. Ve çektiğimizi görsünler. <gülüyor> çek. İçerisinde bir de şey de var. Bir e, belgesel de var. Bu şeylerle ilgili sanırım. Dünyanın etrafında yol dönmemem membe parçacıklar patlıyor hmm. ya, Şeyler herhalde hani, bir dönüyor dönüyor. Onları falan konu alan belgesel de var. Onu izlemedik. Onu izlemedik artık. Evet. E, böyle. Evet bu kadar. Tavsiye ediyoruz. Kaç cihaz çekim veriyorsun? <gülüyor> Ben e, yer çekimine Bu Blu-ray'ine kaç e, yer çekim veririz? Ben bu Blu-ray'e e, e, evet. 4.5 George Clooney veriyorum. 4.5 George <gülüyor> Clooney. Ben de e, Güneş'in yer çekimi kadar veriyorum. <gülüyor> 4.5 George Clooney hak ediyor bence. Ama Sandra Bullock faktörü var. Sandra Bullock. Eğliyor şimdi. Neyse. Evet. Bu, Ondan... bu Gravity'yi o zaman e, burada bitirelim. Bitirelim. Ondan sonra gelelim. Ondan sonra başka konulara. Evet. Ondan sonra işimize bakalım. O zaman. Görüşmek güzel. Bir başka <gülüyor> ilk bakışında ee, görüşmek. Bir dahaki ne? Bir dahaki ne? yapıyoruz. Evet. Bir dahaki ne? E, Thor, Thor Dark, Dark, Dark World. World yapacağız. Oğlum oyun mu oyun al da oyun şey yapalım. Oyun mu oyun al. Evet. <gülüyor> <gülüyor> 300 kât olmuş ee, PlayStation 4 oyunları. Biraz oyun al da oyun oyun review'su yapalım. Olur alayım. Geekstrakom. <gülüyor> but